Sof namzi l-Maali, la nubali, Meydan Medya İslam Devleti'nin günlük haber bültenini. Sunar 3 Cemaziyel Evvel 1445 Cuma Irak Vilayeti Kerkük Allahu Teala'nın Tevfik ile Hilafet askerleri geçtiğimiz salı günü Dakıkun güneyindeki Elbu Sirac köyünün yakınlarında Mürtedrafı Zee ordusuna ait bir kışlaya makineli silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda iki unsur yaralanırken bir 4x4 araç da hasar gördü. Hamdallah adırı. Ve yine Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Dakuk mıntıkasındaki Sühel köyünün yakınlarında Mürtedrafızı ordusuna ait bir kışlayı makineli silahlarla hedef aldı. Bunun sonucunda bir unsur yaralandı. Hand Allah Anbar. Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün El-Rutba'daki er El Karare mıntıkasında Mürted Haşdel aşairinin bir devriyesine çeşitli tipte silahlarla saldırdı. Bunun sonucunda onlardan birkaç kişi öldürülüp yaralanırken iki adet 4x4 araç da hasar gördü. Hamdallahadır. Batı Afrika Vilayeti Kamerun'un kuzeyinde hilafet askerleri tarafından düzenlenen saldırı sonucu kafir Kamerun ordusundan dört unsur öldürülürken diğer yedi unsur da yaralandı. Haberimizin ayrıntısına gelince Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dünden önceki gün Kamerun'un kuzeyindeki Marao bölgesinde bulunan Sagme kasabasında kafir Kamerun ordusuna ait bir kışlaya çeşitli tipte silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda 4 unsur öldürülüp diğer 7 unsur yaralanırken kafirler de kaçtı. Ayrıca bir 4x4 araç ile bir kamyon hasar görürken çeşitli mühimmatlarda da mücahitler tarafından ganimet alındı. Hamd ve minnet Allah adı Mozambik vilayetinden bir haberimiz ile bültenimizi bitiriyoruz. Allah-u Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Kabudelgado'daki Muidumbe bölgesinde bulunan Hristiyan köyü Mabatiye saldırı düzenledi ve oradaki Hristiyan milislerle makineli silahlar kullanarak çatıştı. Bunun sonucunda Hristiyanlar kaçtı. Mücahitler 30'dan fazla ev ile onlara ait diğer mal varlıklarını da yaktıktan sonra mevkilerine sağ salim geri döndü. Hamdallah